Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselamü ala seyyidil murselin nebiyina Muhammedin ve ve sahbihi ecmaîn. Şimdi bazı arkadaşlardan çok soru geldi nuska ile ilgili. Eee ilgili diyorlar biz bildiğimiz nuska takmak caiz değil ama bu nuska Kur'an içerimden oldu. Yendi de e, sünnetten oldu. Ee, ayet hadisten olsa biz takabilir miyiz? Evet şimdi nuska nedir? Önce biz e, e, bütün ehli sünnet inancında aktardık ve aktarıyoruz devamlı elhamdülillah. Neyle ilgili? Her şey Allah'ın elindedir. Tevekkül nedir? Her şey Allah'ın elindedir. Allah'a hakkıyla tevekkül etmek yani Allah subhanehu ve teala her şeye kadirdir. Hastalığı vermiş, ilacı da verecek. Gözden, nazardan insanı kurur, kim kurur? Allahu Teala kurur. Allah'tan başkasına tevekkül etsen, o kurusa beni, insan Allah kurusun, kifre düşer. E, nuska da içi şekildir. Bir e, şirki nuska, bir şer'i nuska. Şirki nuska nedir? İçinde bilinmeyen neden yazılmış. Yen mesela tılsımlar var. Böyle acayip adlar var. Sözde bunlar cin adıdır. Yen ashabı kehfin adıdır. Yen Arapça okunmuyor. Farsça okunmuyor. Bir anlamı yoktur. Bu öyle yazılardan yazılır. Yen de içinde anlaşılmayan bir şekilde yazı yazılır. Bunlar hepsi nedir? Haramdır. Caiz değil. Bunları takmak. Nuskalar bu meseleden oldu. Caiz değil. Yen de ip şeklinde de e, kaplamışlar, muma sarmışlar, içinden ne olduğunu bilmiyoruz. E, bular nedir? Bular caiz değil. Hiçbir şekilde bunları takmak caiz değil. Bulara benzer de, bu caiz değil ama bunlar benzer nazar boncuğu var. Bunlar da caiz değil. Tabi bunlar da Allah kurusun şirktir. Nuskadan değilse de ama bunlar ne yapıyorlar? Bunlar bizi gözden kurur. Bunlar bizi kurur. Hırsızdan kurur. Bazı insanlar e, nal takıyorlar. Atın ayağının altındaki pabucu, demiri onu takıyorlar. Bir kısmı kabuğu koyar kapının önüne. Bunlar hepsi nedir? Bir kısmı boynuz koyar. Bir kısmı kemik parçası koyar. Bunlar hepsi nedir? Bunlar Allah'tan başkasına tevekkül etmektir. Aslında hakiki Allah subhanehu teala çimi kurur. Allah subhanehu teala kullarını İster kafir ister mümin Allah istemese onlara kimseye zerel veremez ondan dolayı Allah subhanehu teala insanı kurur, müminleri neden kurur? özellikle müminleri hasetten, nazardan bütün fitneden e, vabelden depremden, e, yangından allah Teala kurur, sen allah Teala'ya belini bağlasan hakkıyla tevekkül etsen allah Teala allah Teala seni kurur Yer üzerinde ne kadar yaşıyorsan Allahu Teala hakkıyla tevekkül etsen kurur. Bazı sebepler var dedik alırsın. Sebepler. Ama bunuska meselesi e, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında pek bilinmiyordu. Tabi şirki nuskalar var idi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları yasaklamıştır. Çünkü cahiliyette vardır takardılar deri parçası vs. kemik parçası e, urlu şeyler derdiler e, nazar boncuğu gibi bunlar hepsi şirktir Allah kurusun. Bunları takmak hiçbir şekilde caiz değil. Bunlara da olmuşuk Nerede bulduk? Bunları itilaf ederiz. Yok ederiz. Kırarız. Yakarız. Yok ederiz bunları. Şimdi sonradan ne oldu? Resulullah'tan sonra sallallahu aleyhi ve sellem ashab zamanında bir kısmı nuskayının içine Ayet, hadis yazıp onu kendisiyle taşıyor. Bu beni muhafaza eder diyorlar. Bunun caizdir, caiz değil. Bunun üzerine de alimler, ehl sünnet alimleri içiye ayrıldılar. Birisi dedi, Nusha, Kur'an'dan, zikirden, dua olsa bu caizdir. Bir kısmı de dedi, e tabi bu caiz olanlara dört mezhepte cevaz veriyor buna. Ama bir kısım alimler de sahabelerden başladı. Bunu yasakladılar. Çünkü yeni oldu bu. Sahabeler de iştihad etti. Bir kısmı sahabe yasakladı. Bir kısmı sahabe caiz dedi. Cumhur hemen hemen buna cevaz veriyorlar. Ee, diyorlar tamam. İbni, İbni Mesud bir rivayette İbn Abbas Müne kesinlikle caiz değil diyor. Neden caiz değil buna diyorlar? Çünkü bu iştihadi bir meseledir zaten. İştihadi olduğu için bu mesele ne düşünüyorlar? Bakıyorlar meseleye. Tabi onlar bakmışlar bu zam o zamanda İbni Abbas zamanında sahabenin ilk kuşakta. Bakmışlar evet bu kuran içeriğinden ise kuran içeriği zaten şifadır duadır bazı insanlar okuyamıyor yanında taşır buna cevaz vermişler ama İbn-i daha fazla derin bakmıştır İbn-i Meş'ud meseleye ne demiştir İbn-i demiştir bu caiz değil neden caiz değil çünkü bu Kur'an-ı Kerim azim bir kitaptır hadis Allah'ın sözüdür Resulullah'ın vasıtasıyla Bunlar da inmişler. Ne için? İnsanla kulun arasında, halikten mahlukun arasında bir şeydir. Emir ma'murdur. Yani Allah emrediyor sen böyle yapacaksın. Bu da ne lazım? Kur'an-ı Kerim bir risalettir. Yani Allah'ın şeriatı yüce bir şeriattir diyorlar. Olmamış böyle şeylerden. Kurulmak istiyorsan ayetler allah Teala Resulullah'ın hadislerinde var diyorlar ki sabah zikri akşam zikri felak nas okursun Kur'an hadis okursun üzerine silersin çocuklarını kötü ruhlardan üflersin kurursun bunlar hepsi caizdir ama e, şey meselesi bunu asıp yanımda taşıyıp buna tevekkül edeyim maddi meselelere bunlara caiz görmemişler çünkü maddiyete tevekkül eden emeli bırakır nasıl olsa bu benimle kurur bir de neyden ortaktır dediler. Bunlar yasaklığını bilmez öd ve medresesi. Aynen e, temayim, şirkim e, nuskalardan aynen şeyi taşıyor. Onun için bu konudan bunu yasakladılar. Ama o bir tarafta caiz gördü. Şimdi bir kısım alimler bu böyle ihtilaf etti gitti. Dedikçe dört mezhep buna cevap veriyor. Ama sonra gelen alimler Baktılar, evet çi tarafında güzel görüşü var. O zaman dediler ki o taraflar orta yerde alimler, dediler ki müştehit alimler, çi tarafında deliğine baktılar. Dediler ki evet bu olur, çi tarafında doğrudur rivayetleri. Yani bunda nasıl yoktur? İstihadi i̇şte bir meseledir. Dediler doğrudur, çi tarafta yapabilir. Bir mahsuru yoktur. Çi tarafı takmıyorsan hakkıyla Allah'a tevakkülüyorsan eyvallah. Takıyorsan da bu Kur'an'dır. Emin olacaksın bu Kur'an'dır, duadır, zikirdir. İçinde tılsımlar yoktur. Bunda bir mahsuru yoktur. Alimler serbest bıraktılar bunu. Ama bir sonra, bulardan bir kuşak sonra son dönemlerde ümmete şirk, e, cehalet yayıldığında yeni müştehit alimler meseleye yeniden göz attılar. Baktılar ki bunu eski şirkçiler Tılsımcılar, sahirler, cadıcılar, e, nuskacılar bunu kullanıyorlar. Kur'an diye yazıyorlar içinde bidetler cadı ve sayra Çötü e, şeyleri, sihir ve, vesaire şer, şeriatten olmayan şeyleri yazıyorlar. E bu nuskaları açıyorlar, bakıyorlar içinde tılsımlar var. Yani abuk sabuk sözler var. Şeriatten ilgili olmayan. E, alimler neyi cevap vermişler? Kur'an'dan, hadisten olan nuskaları. Onun için ne yaptılar? Ümmet de cahil, onun için dediler bu insanı şirke götürdüğü için bunu yasakladılar. Demek ki neden yasakladılar? Aslında caiz gören alimler var, hem de sahaba var, caiz görmeyen de sahaba var. Ortadaki alimler, bir kuşak sonra gelen tabi'in, etba'u tabi'in, dört imam, Dediler evet bunun bir mahsuru yoktur caiz de olabilir. Bir kısmı dedi hayır ben İbn-i Mesud'un medresesine bu aslan caiz değil çünkü bu şeye yol açar. Resulullah da yapmamış emretmemiş bu şirke yol açar. Onlar dediler yok şirke yol açmaz böyle kaldı. Ondan sonra bir, bir kuşak sonra gelen alimler evet dediler serbesttir her mümin içi itminan etti. Alabilir bir mahsuru yoktur. Çünkü nasıl yoktur. Ama o bir kuşak ümmette cehalet gelen ne dediler? Dediler cehaletten dolayı, şirk yayıldıktan bir daha dolayı ki bunu Resulullah da haber vermiş bir de ümmete şirk girer. Bunlar yayıldıktan dolayı ne, ne olacaktır? Bu meseleyi en iyisi şey kapatalım. İbni Mesud'un medresesine dönelim. İbni Mesud ve İbni Abbas vs. ona uyan sahabeler ne diyelim bu caiz değil. Çünkü neden? Bu şirke yol açıyor. Bu nuskacılar ne yapıyorlar? İşe giriyorlar, oradan e, uyum sağlıyorlar. Ondan seddüzzerai' diye bir e, kaide fikhiye var. Fikhi kaide seddüzzerai' Yani kötülüğün önünü kesmek için bu kaide uygulanabilir. Ondan dolayı seddüzzerai' babından dediler nuska, e, Kur'an'dan da olsa caiz değil. İllete bağladılar. İllet nedir? Cehalettir. Demek ki cehalet gittiğinde bir de alan alabilir, bir mahsuru yoktur. Onun için fetva cenel verilmekte, fetva cenel verilse bir günde iki tarafta bak dört mezhepten sonra gelen alimler ne demişler? Ne kadar fitne var, cehalet var bu kapıyı açmamak lazım. O da nedir? Nuska Hiçbir şekilde caiz değil. Ama ne zaman ümmet emin oldu, evet uyanık oldular, baktılar nuskan içinde bir şey yoktur, kalbi itminan eder, bu nuskayı alabilir. O zaman bugün de geçen fetva, Allahu Alem, nedir? Hiçbirisi caiz değil. Desek daha evledir, o alimlerin, ehl sünnet alimlerin, neyinden gideriz, peşinden gideriz. Neden bunu tehrim ettiler? harama düşmemek için, bu cadı, cadıkarların, daccallerin oyununa gelmemek için, şirki meseleleri kaldırmak için ortadan, ne yapacağız? Ortadan kaldıracağız. Hatta bu meslebi savunan, büyük tabi'i İbrahim'in Nek'i, bunu çok büyük bir şekilde savundu. Dedi, ümmet, o zaman ümmet cehalete gitmiş, savundu bunu, etiba'u tabi'in zamanında. Onun için, bu bu konuda ne yapacağız biz kaldıracağız. Ha bir tane diğer ben ben ehli elimim. Ee, biliyorum. Alsan evet bu özel fetvalerde evet böyle bir imkanı var ise yapabilirsin. Yani bir gün bir tane benim üzerimde bir çığır gördü içinde Kur'an yazıp cebime koyun. Bu e, şifadır. Kurur beni benim üzerimi inkar edemez. Çünkü meselenin aslında dört imam cevaz vermiştir. Ama cevaz verilmeyen nedir? Geçici bir fetvadır. O deneye bağlıdır? Fitneye bağlıdır. Fitne seni şirke götürüyor. Ondan dolayı kapatmışlar. Mesela kadının yüzü kapalı mı açık mı? Bunda ümmet ihtilaf etmiş. Vele kapalı kadının yüzü kapanması lazım diyenlerin delilleri kuvatlıdır. Biz de bunu tercih ediyoruz. Ama çisinin de delili var. Ümmet bunda ki muteber alimler ihtilaf etmişler. Eyvallah deriz buna. Ama cevaz veren üze de fitnede kapalması lazım diyor. Bugün nedir? Fitne günüdür. O zaman biz ebesle iştigal ederiz. Caiz caiz değil. Bir gün kapalır. Yarın fitneden emin olduk. Evet o bir üzü açığı alabilir. Ama fitne zamanında üzü açık olan diyen alimler de kapalı diyorlar. Anlatabildim mi? Evet. Şimdi eğer bu meseleyi bizim Muhammed burada anladıysa bu iş tamamdır. Evet. Şimdi onun için böyle ihtilaflı meselelerde kimse kimseye reddedemez. İlla ki benimki doğrudur. Başkan için Çünkü burada hilaf var. Hilaf de muteberdir. Yani bir taraf hilaf muteber nedir? Bir taraf Delilden geliyor, o bir taraf kıyastan görüşten geliyor. Bu muteber olmayan bir hilaftır. Ama çi tarafında nasıl var, çi tarafında delili var. Böyle meseleler çok ümmette, onun için buna muteber hilef diyenler. Ondan sonra bir hileften nasıl çıkarız? E tabi bunun içinde de racih var, mercuh var. Racih nedir? Daha kuvvetlidir, daha görüşlüdür, daha kapsamlıdır, ölçülere daha uygundur. Böyüc alimlerimiz demiş, o zaman ona uyarız. O bir tarafta evet deriz sen de doğrudur ama bizimki böyledir. Evet onun için bu meselede de bugün de bu kapıyı kapatsak daha iyi olur allah Alem. Çünkü Kur'an bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uygulamış, rukya yapmıştır. Kur'an'la ile üfleyebilirsin üzerine, elini sürebilirsin, Kur'an okursun, suya okuyup içebilirsin. Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptıktan sonra biz de bunları yaparız. Ama yazıp yanımda koyayım. Bir tane Kur'an-ı Kerim hiç okumuyor. Ama Kur'an-ı Kerim şifadır diye koymuş dükkanına burada bereket gelir. Bu uy uygun değil. Bu Bunu dememiş alimler. De onun için birden arabasına Kur'an-ı Kerim koyur Allah beni kurur bu Kur'an-ı Kerim yüzünden. Kaç tane arabası taklattı içinde Kur'an-ı Kerim var. Demek Kur'an-ı Kerim inanarak insanı kurur. O da nedir? Kur'an-ı Kerim'i ben başımın üzerinde 24 saat taşıyayım ama içindekiyle amel etmeyeyim ne yazar? Kaza yazar, açlık yazar, işsizlik yazar, her şeyi yazar. Ama ne yapacağım? Kur'an-ı Kerim asıl da kalbinde yaşatan gerek çoktur cebine koysun onu. Nuskasını yapsın, masanın üzerine koysun Allah kurusun beni diye. Hakiki Kur'an-ı Kerim ne zaman şifa olur? Ne zaman kalplerde yerleşti O zaman şifadır. Bütün hastalıktan, vesveseden, ins ve cin şeytan hastalığından şifadır. Maddi manevi hastalıktan Kur'an şifadır. Allah'ın dediği gibi Kur'an şifadır. Her şeye davadır, ilaçtır. Evet Allah subhanehu teala daha iyisini bilir. iyi gösterip onu ile amele bize ve bütün Müslümanlara nesip eylesin. Velhamdülillahi rabbil alemin.